Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün iman-amel münasebetini işlemeye çalışacağım. Kuru bir iman ettim sözü yeterli midir, değil midir? İmanın amelle münasebeti konusunda e, kelami tartışmalara girmenin yersiz olduğunu düşünüyorum. İman etmek bir iddiadır. Bunun ispat edilmesi bütün ee, ...hayat boyu davranışlarla, konuşmayla, hatta düşünce ve gönül yönüyle Allah'la irtibata bağlıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde sadece iman etmenin yeterli olduğu, sadece iman edenlerin cennete gideceğiyle ilgili hiçbir ayet yoktur. Dolayısıyla kurtuluşun yolunun dünyada ve ahirette felaha ermenin, huzura ve mutluluğa kavuşmanın yolunun, iman ve salih amel ile ikisi birlikte ancak gerekli şart olduğu vurgulanır. Zaten aklımızda da düşündüğümüzde, insan inandım diyorsa, onunla ilgili gerekleri yerine getirecek, davranışını inandım dediği şekilde ayarlayacaktır. İnsan ölmek istemiyorsa, ve söz gelimi 20. kat apartman dairesinden atlayınca öleceğine inanıyor ise Elbette ben inanıyorum ama atlıyorum İnanmak başka davranış amel başka diyemez Tehlikeli olduğu bir şeye tehlikeli olduğunu bile bile Onun tehlikesine inandığı halde O tehlikeyi hiçbir dava uğruna olmayan gereksiz tehlikeyi ee, ...insan e, herhalde yerine getirmez, ona e, atılmaz. Efendim, e, hatta inanmanın ötesinde şüphe bile e, riski çok problemli ise ona göre davranmayı, tedbir almayı gerektirir. Söz gelimi, içtiğimiz suda veya çayda çok şiddetli bir zehir olma ihtimali söz konusu olsa, birisi böyle bir haber vermiş olsa... ...böyle bir ihtimali gündeme getirmiş olsak, e, tedbir açısından ne yaparız? Yok, ben çayın zehirli olduğunu bile bile içeceğim. Hem zehirli olduğuna inanıyorum, hem de içiyorum der miyiz? E, ya da böyle bir ihtimalden dolayı sadece inanmak, sadece bilmek bizi kurtarır diye düşünür müyüz? Mikrobun zor zararlı olduğuna inanan mikroptan tedbir almadan e, ona karşı e, gerekli ihtiyatları kuşanmadan kurtulacağını düşünebilir mi ben inanıyorum ya deyip de inandığı şeyin aksine davranış ne kadar doğal ne kadar mantıklı olur ya da inanan insana zarar vermez nasıl diyebilir efendim içkinin uyuşturucunun sigaranın zararlı olduğunu kabul etmek onu bilmek Zararlı olduğuna inanmak, aksine tedbir almadığımız müddetçe, o inandığımızı yaşamadığımız müddetçe, salt olarak inanmak bizi o zararlardan nasıl kurtarabilir? Dolayısıyla gece gündüz içki içen, çokça sigara içen, uyuşturucu gibi zararlı şeylerle hayatını mahveden insan, e ben bunların zararlı olduğuna inanıyorum, işte bu inanç beni kurtarır diyebilir mi sevgili dinleyiciler? Bu zararlardan kurtulmanın yolu salt olarak amele davranışa etki etmeyen bir inanç olabilir mi? Dolayısıyla insanın inandığının aksine davranması, inandığı halde başka türlü davranış sergilemesi anormal bir psikolojik hastalıktır ki buna tıp dilinde şizofrenlik denir. Yani başka türlü inanacaksınız, başka türlü yaşayacaksınız. Doğru dürüst insan olmanın gerekliliğine inanacaksınız ama yamuk yumuk insan olacaksınız. Bu akıl kârı değil. Allah'a, cennete, cehenneme, ahirete, azaba, ebedi ödüllere inanacaksınız ama inanmayan insan gibi yaşayacaksınız. Müslüman olduğunuzu iddia edeceksiniz, gavur gibi davranacaksınız. Allah'ın her halinizi gördüğünüzü, gördüğünü ve küçük büyük her davranışınızın, Kayda geçirildiğini, zerre kadar hayır ve şerrin ödül ve cezasının görüleceğine inanacaksınız ama boş veren bir davranış sergileyeceksiniz. İnanmıyor gibi yaşayacaksınız. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla insan inanıyorsa, inandığını ortaya koyması, inandığını ispat etmesi, inandığına uygun bir yaşayış sergilemesi, aklın da iç dünya yönüyle psikolojinin de tabii ki, İslam'ın da e, gereğidir. Aksine başka bir e, ihtimal söz konusu değildir. O yüzden İslam bir teslimiyettir. Kayıtsız şartsız itaattir. La ilahe illallah demek, ben Allah'tan başka emrine mutlak olarak uyulacak hiçbir otoriteyi görmüyorum. Kendi iç dünyam, psikolojim, nefsim, iradem, arzum, e, hevayü hevesim, bir tarafa Allah öteki tarafa ben bütün arzularımı da ilahlaştırmamak putlaştırmamak her türlü isteğime uymamak yönüyle Allah'a söz verdim Allah'tan başka egemen bir güç emrine mutlak uyulacak itaat edilecek bir hakim kabul etmiyorum demektir İç dünyamızda böyle olduğu gibi dış dünyamızda da efendim çevre şartları ne yapalım düzen böyle e efendim layıklık var, demokrasi var, e kanunlar var, devlet var, işte başka türlü yasal veya başka türlü gerekçeler var deyip Allah'ın emir ve yasaklarını hiçe sayamaz bir Müslüman. E efendim ben inanıyorum ya bu yeter, beni kurtarır diyemez. Siz yılanın öldürücü bir zehir taşıdığına inanır iseniz, bu inanç salt olarak sizi kurtarabilir mi? Parmağınızı yılanın ağzına, efendim ben nasıl olsa inanıyorum, yılanın zehirli olduğuna, e, dolayısıyla bu inanç beni kurtarır diyebilir misiniz? Eğer inanıyorsanız, inandığınızı yerine getirirsiniz. İnandığınız gibi davranırsınız da, işte o zaman bu inanç, amelle bütünleşen bir inanç sizi kurtarabilir. İşte İslamiyet, böyle bir teslimiyeti, iman sözü de, Böyle bir itaatı, böyle bir davranışı söz vermektir, yerine getirmektir. Böyle bir bütüncüllük tevhittir. İnsanın sadece Allah'ı birlemesi değil, her şeyin Allah'la irtibatı olduğunu, Allah'la irtibatsız hiçbir şeyin olmadığını kabul etmek tevhittir. Dolayısıyla iç dünyamızda da, davranışlarımızda da, her türlü yaşama biçimlerimizde de, Tevhidi gerçekleştirmek için iman sözümüzle davranışlarımız arasında bir bütünlük, bir uyum, bir vahdet, bir tevhid olmalıdır. Yani camide başka, sokakta başka, iç dünyamızda inandım diyerek başka, dış dünyamızda başka, ikilem, seküler bir hayat, İslami bir hayat değildir. Müslümanlık böyle bir yaşayışı kabullenmez. Dolayısıyla uyum içerisinde, verilen söze itaat anlayışı içerisinde, inandığını davranışlarıyla gösteren, ispat eden bir yaşama biçimi içerisinde ancak tevhid, e, vahdet, uyum ve iman, İslam söz konusu olur. Kırmızı ışıkta bile durmayınca nasıl bir tehlikenin olduğunu bilen, ona inanan bir kimse... Efendim ben kırmızı ışıkta durmamanın tehlikeli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu inanç yeterlidir deyip de e, her türlü e, kırmızı ışıkta geçerek e, araba sürerse, tedbir almazsa bu inanç insanı kurtarabilir mi? Nasıl kırmızı ışığın faydalı olduğunu, zaruri olduğunu, aksine davranışın ister... E, polisler vasıtasıyla cezalandırılacağını isterse, trafik kazası vasıtasıyla büyük çapta cezalanacağımızı kabul eden, buna inanan bir kimse nasıl kırmızı ışık konusunda itaat ediyor, bu inancını amel olarak dışa yansıtıyor, organlarıyla böyle davranıyor ise, Allah'ın koyduğu kırmızı ışıklar olan haramlar, isyanlar, Müslümana yakışmayacak davranışlar konusunda, Aynı hassasiyet hatta daha fazla gösterilmesi aklın zaruri gereği değil midir sevgili dinleyiciler? O yüzden kırmızı ışıkta durduğu, trafik kurallarına uyduğu kadar Allah'ın hududuna riayet etmeyen, Allah'ın kırmızı ışıklarına önemsemeyen bir kimse ne kadar samimi olabilir, ne kadar iman iddiasında gerçekçi olabilir? Evet sevgili dinleyiciler, o yüzden iman iddiası davranışlarıyla insanın ispat edilmediği müddetçe sadece kuru bir iddiadan, bir zandan öteye gitmez. İnsan bir şeyi şüpheyle karşılayabilir, zanlıyla tahmin edebilir. Ama bunlar inanç değildir. Tahminler, şüpheler, zanlar, iman ...kategorisine girmez. Dolayısıyla şeksiz şüphesiz... ...kesin bir şekilde... ...gözüyle gördüğünden daha öte... ...duyu organlarının... ...tümünün haber verdiği... ...doğrulardan daha doğru olarak... ...Allah'ın verdiği haberlere... ...tüm gönlüyle... ...tüm düşünce sistemleriyle... ...tüm organlarıyla inanan kimse... ...işte iman etmiştir. Böylesine... ...şeksiz şüphesiz iman eden... Allah'a güvenen, Allah'ın dediklerinin kendisi için en doğru, en güzel, en faydalı, en hayırlı neticeler vereceğini kabul eden bir kimse aksine davranabilir mi? Başka türlü yaşayabilir mi? İnsan açlığın zararlarını kabul ediyor, inanıyorsa işte o yüzden bu inancını ispat etmek için karnını doyuracak gerekçeler hazırlıyor. Yani gayret ediyor, uğraş veriyor, zahmetlere katlanıyor. Açlık tehlikesinin zararlı olduğunu kabul ettiğinden, böyle inandığından dolayı davranışlarında e, bu tehlikenin gitmesi için gayret sarf ediyor. Cehennemin isyan eden, Allah'ın haramlarını önemsemeyen insanlar için hazırlandığını bilen, en küçük bir davranışımızın bile hesaba çekilip, ...cezalandırılabileceğini... ...değerlendiren bir kimse... ...nasıl olur da... ...rahatlıkla, kolaylıkla... ...iç dünyasının... ...tüm aksine, inancına rağmen... ...haram işleyebilir... İnsan tabi ki beşerdir... ...bazı hatalar, yanılgılar... ...unutmalar içinde olabilir... ...ama hatada ısrar etmez... ...dolayısıyla isyankar olmaz... ...fasık denilecek bir damga... ...kafirlere ait... Temelde bir damgadır. Allah Kur'an'ında fasıkların esas olarak kafirler olduğunu, kafirlerin esas olarak fasıklık özelliklerine sahip olduğunu bilir, olduğunu ifade eder. Dolayısıyla açıktan günah işlemek ya da günahlarda ısrar etmek, tövbe kapısına hemen müracaat edivermemek, yanıldığını hemen kabullenip, itiraf edip, geri dönüş yapıp Allah'a iltica etmemek işte fısk. İşte fasıklık, işte isyankarlık bu. Dolayısıyla bu imanla tatmin olmuş, mutmain olmuş bir imanla bağdaşmaz sevgili dinleyiciler. Tarihte mümin olduğunu iddia edenler, bunu davranışlarıyla ispat edip Müslüman olduğunu ispat edenler, akideleri sağlamken dünyada en üstün bir devlet, en üstün bir e, ülke oldular, süper güç Süper devlet oldular. Aynı zamanda devlet olarak da, Ülke olarak da, Halk ve birey olarak da, Zengin oldular. Zekat verecek insan aradılar. Dolayısıyla sünnetullah budur. Gerçekten iman edenlere, Allah rızıklarını her taraftan ayaklarına getirtir. Ne zaman ki iman iddialarında, e, Samimi olmadıklarını gösterirler. E, Nankörlüğe ve küfre doğru, isyana doğru giderler. O zaman da Allah açlık elbiselerini giydirir. Sünnetullah böyledir. Kur'an böyle ifade eder. Dolayısıyla bu sünnetullah tarihte tekerrür ettiği gibi günümüzde de tekerrür etmektedir. İki yüzlü rejimler hem Müslüman olduğunu iddia edip hem de kafir gibi davranan e, birey ve toplumlar Sosyal ve siyasal yapılar e, bu zikzaklarını dünyada da her yönüyle, ekonomik, sosyal problemler yönüyle, huzursuzluk yönüyle e, yaşayacaklar, ortaya koyacaklar, başka türlü bir felahın olmadığını e, ister istemez anlayacaklardır. Çünkü kurtuluş, dünyada ve ahirette kurtuluş, korkusuz, üzüntüsüz bir yaşayış, Güzel bir hayat ancak iman edip iman ettiğini davranışlarıyla gösteren insanlara aittir. Evet sevgili dinleyiciler, imanın ispatı vahye sarılmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmektir. İmanı korumak, inandım sözünü ispat etmek, inanmaktan ya da inandığını iddia etmekten elbette ki daha zordur. Mümin olmak, mümin olduğunu iddia etmek kolaydır ama mümin kalmak, mümince yaşamak ve mümin olarak Müslüman olarak ölmek işte zor olan budur. Bu zorluk mümkün olmayacak kadar yaşanması çok aşırı zorluk olarak zor değil, biraz bedel isteyen, fedakarlık isteyen, zahmetlere katlanmayı isteyen bir zorluktur. Yoksa İslam diğer düzenleri, diğer rejimleri, diğer hayat biçimlerini yaşamaktan daha zor değil. Sıkıntılı bir hayat yoktur Müslümanlıkta. Huzursuzluk yoktur. Kalbin mutmain sizliği yoktur. Vicdan azabıyla sarsılmak yoktur. O yüzden fıtratımızla uyumlu, bütün yaratıklarla uyumlu, güzel bir yaşayış. Aynı zamanda çok zor olmayan nefsimizin Yanlış olarak zor zannettiği Bazı bedellerin istendiği için Zor gibi görülen Aslında kolay bir dindir İslam Tabi ki şeytan bize hallüsinasyonlar gösterecek Müslüman olduğumuzu ispat eden Güzel davranışları zor gösterecektir Ama bilelim ki Yalan zordur Batıl daha zordur Küfür ve isyan içinde yaşamak daha sıkıntılı, daha ızdıraplı, bedeli daha ağır olan ahirette ağır olduğu gibi olacağı gibi dünyada da gerçekten insanı mutlu etmeyen, huzursuz kılan, problemleri daha çok olan bir yaşama biçimidir. O yüzden Müslüman olmak zor derken diğer rejimlere tabi olmaktan daha zor anlamında söylemiyorum. Ruhumuza zorluk veren, vicdanımızı baskı altında tutan Gönlümüzü huzursuz eden Aklımızı karıştıran bir zorluktan Bahsetmiyorum Sadece dedelleri olan Davranışlarla şeytana ve Nefsimize zor Gösterecek bazı Gayretleri olan Bir zorluktan bahsediyorum Dolayısıyla Hayat zaten ister istemez Sıkıntılarla zorluklarla doludur Mümin de kafir de Mümin olduğunu iddia edip kafir gibi yaşayan da sıkıntılara zorluklara e, mutlaka göğüs germek mecburiyeti hissedecektir. Bazı e, tahammülü güç e, durumlar olabilecektir. Bunu fakirler e, yaşadığı gibi zenginler de nice zorluklarla belki fakirlerden orta halli insandan daha fazla koşturarak daha fazla sıkıntı ve zorluklara kalarak e, hayatında göstermektedir. Yani demek istiyorum ki hayvanlar için bile bitkiler için bile zorluklar olan bir dünyada insan olanlar hele insanım deyip insan olmanın e, bedellerini ödemeye çalışan kişiler madden insan olduğu gibi manende insan olmaya adam olmaya gayret eden insanlar için elbette sıkıntılar zorluklar vardır ama Allah için katlanılan sıkıntıların, zorlukların insanı daha huzurlu etmesi, zindan hayatı bile yaşıyorsa saray hayatında yaşanmayan bir güzelliğe, bir huzura, bir mutmainliğe kavuşacağı kesindir. Tersi de bunun aynı doğrultudadır. Yani ister müminim dediği halde kafir gibi yaşayan, haramlarla dolu bir hayat geçiren bir insan inandığının aksini yaşadığı için problemli, inancına, düşüncesine ters davranışları için kendisiyle bile uyumsuz, çelişkili, problemli bir insan olacağı gibi hele kafirlerin inanmayan, başka şeylere inanan, inandığı konularda şüpheye düşen, tereddütler içerisinde bocalayan kimsenin ya da batıl şeylere inanan kimselerin hele hele hakka düşman olan, İslam'a ve Müslümanlara İslami, insani özgürlükleri Vermeyen, veremeyen Kimselerin Dünyada da, ahirette de Çok dar, çok sıkıntılı Bir hayat yaşayacakları Kur'ani bir hakikat olduğu gibi Yaşanılan hayatta da e, Özelliklerinin Görüldüğü bir Vakıadır, ispatı Mümkün olan bir özelliktir Taha suresinde Cenab-ı Hak Bu konuları ee, şöyle ifade eder: Estağz billah ve men ağrız an zikri, fî innallahu mağişetan dınka ve nahşuruhu yemel ama kim benim zikrimden, Kur'anımdan, dinimden beni devamlı hatırlamaktan yüz çevirirse, benden, dinimden ve Kur'anımdan, ibadetten, zikirden, namazdan uzak bir hayat yaşarsa. Onun için çok sıkıntılı, çok dar bir yaşayış vardır. Geçim sıkıntısı vardır. Hayatta bunalımlar ve problemler vardır. Stresler vardır. Onun hayatı melankonik bir şekilde kaos içinde olacaktır, der Cenab-ı Hak. Ve o ahirette de kör olarak haşr olacak. Daha kabirden kalkarken kör olarak yaşayan... Allah'ın dininden uzak bir yaşayış içinde hayatını e, geçiren kimse, Ya Rabbi ben dünyada kör değildim, niye beni kör olarak haşrettin diye Allah'a soracak. Rabbimiz de Taha suresinde ifade edildiği gibi, sen dünyada da öyleydin diyecek. Dünyada hakkı görmüyordun, gördüğün hakkı görür gibi yaşamıyordun, gördüklerini Beyninle değerlendirip ona göre davranmıyordun, görmezlikten geliyordun bazı şeyleri. Hakka gözlerin ayarlı değildi. O yüzden dünyada da sen gözlerin olduğu halde kör gibiydin, kördün. Ahirette de kör olarak e, yaşayacaksın. Dünya zaten ahiretin bir tarlası değil mi? Burada ekilen orada biçilecek değil mi? Hayatını burada da kör gibi yaşayan orada da kör gibi yaşayacak. Burada sıkıntılarla, kaos ve bunalımlarla, bir sürü bitmeyen dünyevi endişelerle, habire sıkıntı ve koşturmalarla meşgul eden Allah'ı hatırlamak istemeyen insan öteki dünyada da kaos ve problemlerini, sıkıntılarını e, sergileyecek. Oraya da götürecektir. Burada Müslümanca güzellikleri sergileyen insan, inandığını davranışlarıyla ispat eden, güzel insan olma gayretinde olan, dünyanın hangimizin daha güzel davranacağı imtihan olsun, denensin ve gösterilsin diye yaratıldığını, Mülk Suresi 2. ayetinde ifade edildiği gibi kabul edip, ona göre, Güzellik yarışması yani davranış yönüyle salih amel yönüyle güzellik yarışması e, olan şu dünya alanında şu dünya yarışında ön sıralarda yer alma gayretinde olan güzel insanlar ahirette de güzel bir hayat sergileyecek. Dünyada güzelliğinin bedelini ahirette de güzelliklerle alacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, Müslüman inancıyla güzel olduğu gibi, güzelliğe inandığı gibi bu inandığını hayatına her alanda yansıtacak güzel insan olacaktır. Güzel davranışlar, güzel konuşmalar, güzel bir hayat, güzel bir yaşayış, güzel bir davranışla ömrünü e, tamamlayacak ve güzellikler ahirette de bitmeyen güzellik olarak ona iade edilecektir. Güzellik, güzel olan Rabbimizin, güzel olan kitabımızın, kitabının tavsiye ettiği hususlardadır. Allah'ın yasaklarında güzellik bulunmadığı gibi, Allah'ın tavsiye ettiği dininde, inandığımız esaslarda da en küçük çapta yanlışlık, eksiklik, noksanlık, çirkinlik, yanlışlık bulunmaz. O yüzden dinimizin güzelliği ona inanan insanın inandığını ortaya koyarak davranışlarında da kendisini gösterirse ahirette de ona ancak güzellikler verilecektir. Sevgili dinleyiciler işte bu iman iddiası, la ilahe illallah hükmü, beşeri hayatta süreklidir. Allah Kur'an'ında ısrarla hemen her vesileyle bu inancı, Allah'a ahiret gününe ve inanılması gerekip gereken esaslara inanmayı ve bu inanca dayalı bir yaşayışı insana hatırlatır. Bunu ısrarla tavsiye eder. Sadece kafirler inanmak için, müşrikler de inançlarını düzeltmek için tevhid esaslarına, la ilahe illallah'a, iman hükümlerine sadece çağrılmazlar. Müminler de bu esaslara çağrılır ve sık sık bu iman esasları Kur'ani hükümlerde ve hadislerde hatırlatılır. Kalplerinde canlı ve sabit kalması için, hayatlarında etkili olması için, imanın gereklerini bırakmamaları için ısrarla Kur'an hemen her ayetinde imana atıfta bulunur, ahirete atıfta bulunur, Allah'la ilişkiye atıfta bulunur. ''Ey iman edenler, iman ediniz.'' der. ''Ey iman edenler, madem ki iman ettiniz, öyleyse şöyle davranın.'' der. Emir ve yasaklarla imana vurgu yapılır. Kur'an, insan için hayat programını çizen bir kitap olduğundan, bu ihtimamı mümin insan her davranışında gösterecektir. Madem ki Allah benim hayatımı programlamış, Kur'an, ...benim nasıl davranış yapacağımı, nerede nasıl söyleyeceğimi, nerede nasıl bir kul olacağımı çizen bir yol haritasıdır. Benim için bir kılavuzdur, bir hidayettir, bir pusuladır cennet açısından diye düşünür ve ona göre davranır. Madem ki Allah tek yaratıcıdır, tek hakimdir, tek rızık verendir... Mutlak olarak tek yönetici, tek idarecidir, öyleyse yalnız ona ibadet edilmeli, başkası ona ortak koşulmamalıdır. Bu anlayış Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olduğundan insan iman edince Allah'ın hakkını gasp etmeye çalışmaz. Allah'ın hakkına evvela itaat eder, ona haksızlık yapmak gibi bir zillete düşmez Allah'ın hakkını gasp etmek onun hakkını almak ona haksızlık yapmak mecazi ifadelerdir Allah e, kimseye kimsenin kendisine zarar veremeyeceği en küçük çapta ona bir problem veremeyeceği alemlerden müstahini olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kimsenin zarar veremeyeceği bir mabuttur ama insan Böyle bir yanlışı e, davranışıyla düşünerek ya da böyle bir davranışı mecazi olarak gerçekleştirerek kendi hakkını gasp etmiş olur, kendine zulmetmiş olur, kendine haksızlık yapmış olur. Cennete aday olan, yeryüzünde güzellik sergilemesi için yaratılmış olan e, organları, iç dünyası, gönlü ve kalbi, Mü'mince yaşamadığı için zarar görecek, kendi hakkını gasp etmiş olacaktır. Ama Allah kullarının ibadetine muhtaç olmadığından, kişi sadece kulluğa ibadete muhtaç olduğundan, kişi ibadet etmeyince Allah'ın hakkını gasp etmiş olmayacak, kendine zarar vermiş olacak, kendi ruhi gıdasını kesmiş, vermemiş olacak İlaç kullanmayan insan doktora zarar vermiş olmaz. Dolayısıyla ruhi ilaçlar mesabesindeki ibadetleri yerine getirmeyen, ruhunu aç bırakan, gönlünü susuz bırakan kimse, Allah'a o ilaçları tavsiye eden Rab'be zarar vermiş olmaz. Kendine zarar vermiş olur. Manevi hastalıklarını, gönül sıkıntılarını artırmış, ahirette de o hastalığın neticesi olarak, ebedi bir ödülden, mükafatlardan mahrumiyete kendisini iletmiş olur. Kur'an-ı Kerim ve kefera fe innallaha ganiyyun anil alemin der. Kim nankörlük eder, küfreder, kafirce bir hayat yaşar, Allah'a hakkıyla şükretmez ise Allah'ın onun şükretmesine ibadetine ihtiyacı yoktur. Allah alemlerden müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ganidir, zengindir denilir. Dolayısıyla fakir olan insandır. İbadete de, taata da, salih amele de muhtaç olan insandır. Dolayısıyla bunları kendimiz için yerine getireceğiz. Tabii ki Allah'ı razı etmek için ama kendi yararımıza yerine getirdiğimizde salih İnsan olacağız. Salih insan olmak, iyi insan olmak, güzel insan olmak, salih davranışlarla e, kamil bir mümin olduğunu ispat eden, e, ispat ettiğini de amelleriyle yansıtan insan olmakla mümkündür. İnsan mutlaka ibadet halindedir, muhtaçtır. Allah'a ibadet etmeyen kimse mutlaka Başka şeylere ibadet ediyordur, nefsine kulluk kölelik yapıyordur, zalim düzenlere kul ve köle oluyordur, çevreye kul oluyordur. Dolayısıyla Allah'a hakkıyla itaat etmeyen insan mutlaka itaatini gösterdiği anlayışa, düzene, ideolojiye, heva hevesine, çevre faktörlerine, batıl kurumlara, anlayışlara kul ve köle olmanın zilletini her an ortaya koyuyor, Allah'a ibadet etmiyorsa, bilsin ki her davranışıyla, mutlaka başka bir şeye ibadet ve itaat ediyordur. Kulluk ve kölelik gösteriyordur. O yüzden insan sadece ibadet etmek üzere yaratılmış. Allah'a ibadet etmeyen de, başka şeye davranışlarıyla ibadet ediyordur. Allah için fedakarlık, çaba, gayret, cihat, cehd göstermeyen, Allah'ın hakkıyla askeri olmaya gayret etmeyen, Allah'ın taraftarı olma gayreti içinde bulunmayan, Allah yolunun savaşçısı olamayan kimse, mutlaka bu davranışlarıyla batılın askeridir, batılın kuludur, batıl yolunda, tağut yolunda savaşçıdır. Nisa suresinde Cenab-ı Hak, müminlerin Allah yolunda savaşçı, kafirlerin ise tağut yolunda Şer ve batıl yolunda, e, nefis ve şeytan yolunda savaşçı olduğunu söyler. Tabii ki savaşçının zahmetleri vardır, sıkıntıları vardır. Savaşın zahmetleri ne kadar e, kapsamlı ve ne kadar büyük ise insanın da bu zahmetlerden kurtulması mümkün değildir. Çünkü hayat bir savaştır. İç dünyamızla savaşıyoruz, arzularımızla savaşıyoruz, isteklerimizle savaşıyoruz. Zengin olmak için ya da para kazanmak için savaşıyoruz, ee, çocuklarımız için savaşıyoruz, inandığımız dava uğrunda savaşıyoruz. İnsan e, her durumda insan olmanın getirdiği savaşı yaşamaktadır. Sevgili dinleyiciler, öyle bir barış yapmakta. E, ...nutukları atılıyor ki savaş ürpertiyor insanları. Savaş kelimesi geçince bu kelimeyi kullanan kötü bir adamdır. E, savaş kelimesi e, her türlü zorlukları, kötülükleri, insani olmayan şeyleri içeriyor gibi barışçılık putlaştı, putlaştırıldı. E, elbette e, insan, Müslüman kimseye zarar vermez. Kendisine de başkalarına da hatta bir karıncaya, e, bir bitkiye de zarar vermez. Durup dururken onları öldürmez, mahvetmez, perişan etmez. Savaş bu anlamda kullanılıyorsa elbette bir fitnedir, bir fesattır, bir zarardır, bir ziyandır, bir mahvetmek, perişan etmektir. Ama savaş çok kapsamlı bir ifade. Aynen cihat gibi cehdetmek, çabalamak, mücadele etmek, bir dava uğrunda yorulmak, ter akıtmak, para vermek, ee, bilek gücü sarf etmek... Allah ne tür imkan verdiyse onları kullanmak anlamında gayret ve fedakarlık göstermek anlamında insanoğlunun vazgeçemeyeceği, yapmadan edemeyeceği bir durumdur. Bu anlamda savaş Kur'an'ın emridir ve müminlerin mutlaka böyle bir cehdi, böyle bir çabayı, böyle bir gayreti göstermesi mümin olarak mecburi bir durumdur. Kaçınamayacakları bir durumdur. Kimin yolunda? Eğer müminlerse Allah diyor ki Allah yolunda savaşçıdırlar. Allah yolunun askeridirler. Allah yolunun bir e, seferberi, e, bir e, hizmetlisi, e, bir çaba gösteren ferdi Allah yolunun taraftarıdırlar. Başka bir seçeneği yoktur müminin. Müminim diyorsa bu savaşçılığı... Bu cihadı Allah yolunun e, taraftarı olmanın, Allah eri olmanın dedelini göstermesi lazım. Sadece namaz kılarken değil, e, alışverişinde, iş hayatında, aile hayatında, çoluk çocuğuyla münasebetinde, eğitimde, insan yetiştirmede, insanlara tavsiye ettiğinde, her türlü insani ilişkilerinde, birey olarak iç dünyasıyla... Toplum olarak sosyal hayatında, düzen olarak siyasi hayatında Allah'ın askeri olduğunu, Allah yolunda savaşçı olmaktan başka seçeneği olmadığını mümin hayatında göstermeli, ispat etmeli, davranış olarak değerlendirmelidir. Mümin olmak işte böyle bir söz vermek, böyle bir savaşçı olmanın bilincine ermektir. Ee, sevgili dinleyiciler savaşçı olmak Kur'an'ın emri olduğu için ısrarla ifade ettiğim bir kelime kimileri öcü gibi korkmasın ya da suç diye zannetmesin kaldı ki mümin olmak suçsa biz bu suçu işlemeye kalü so söz verdik. Eğer mümin olmanın suçunu e, suç ise işlemezsek kafir olmanın e, cezasını suçunu Allah dünyada da ahirette de bize çektirecektir. E, suç da olsa biz mümin olmanın e, şerefini e, ortaya koyacağız ki Allah yolunun askeri olmuş olalım. E, Allah yolunda e, Nisa suresinde ifade edildiği gibi savaşçı olduğumuzu ifade etmiş, göstermiş olalım. Eğer böyle yapmazsak, savaştan kaçarsak, Allah yolunun askeri olmanın bedelini ödemezsek, Allah'a itaat etmenin gayretinde bulunmazsak, Bilmiş olalım ki yine savaşçı durumdayız. Savaşçılıktan kurtulamayız. Kur'an bu savaşa, bu savaşçılığa tağut yolunda, kafir yolunda, zalimler yolunda, zulüm düzenleri yolunda, nefsi yolunda, şeytan yolunda savaşçı diyor. Dolayısıyla Allah yolunda savaş yapamayan, Allah yolunda cihad edemeyen, yani savaş yapmak derken kapsamlı ifade olduğunu, Kur'an'ın bunu her alanda kuşatıcı bir ifade olarak beyan ettiğini e, söylemek istiyorum. Allah yolunun tarafında bulunmaz ise, Allah yolunun e, hizmetçisi olmaz ise, insanları Allah yoluna çağırmaz, kendi nefsini Allah yolunda yolcu etmeye bütün gayretini göstermez ise, bu kimse de savaşçıdır. E, tağutun, kafirlerin, e, zulmün, Savaşçısıdır onların askeridir onların borazanıdır onların düdüğünü öttürür dolayısıyla onların kulu ve kölesi olur müminse iman ettim sözünde la ilahe illallah sözünde samimi olduğunu işte bu hayatın her alanına yansıyan savaşçılığıyla gösterecek. En büyüğün Allah olduğunu, başka hiçbir şeyin büyük olmadığını haykıracak. Hem kendi iç dünyasına hem dış dünyaya. Dolayısıyla Allah yolunda çaba göstererek onun askeri olma gayretinde olacak ki La ilahe illallah dediğini ispat etmiş olsun. Onun askeri olmaya çalışmayan bilsin ki şeytanın askeridir. Allah'ın dostu olamayan, Allah'ın velisi olamayan, Şeytanın dostu, şeytanın velisi olacaktır. Kur'an'da iki türlü velilik, iki türlü dostluk vurgulanır. İki türlü askerlik, iki türlü kulluk vurgulandığı gibi. Birisi Allah'ın askeri, birisi şeytanın askeri. Birisi Allah'ın velisi, birisi şeytanın velisi, evliyası. Üçüncü bir yol söz konusu değildir. Allah'ın yolunda olmayanlar, Allah'ın dostu olamayanlar, Allah yolunun çaba gösteren askeri ve savaşçısı olamayanlar bilsinler ki şeytanın ve şeytanların şeytanlaşan zihniyetlerin şeytani insanların e, askerleridir. İşte e, ayetlerden e, biri bunu değişik şekilde ifade eder. Zümer suresi 17-18. ayetlerinde. Ve leziine çite bu taute en yabuduha ve enabu ilallah lehumul albusra f ibat stemi onel kavle feyettebi one ne kulluktan tavutlara itaat etmekten içtinab edip sakınıp onlara ibadet etmekten kaçınıp Allah'a yapışan Allah'a yönelen insanlara müjdeler olsun Kullarımı böyle tavuttan kaçınıp onlara ibadet etmeyip Allah'a yönelen kullarımı müjdele ki onlar, Sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar, en güzelini tatbik ederler der ayet. Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. Dolayısıyla tağuttan sakınmak, tağutun nesinden sakınmak? tauhuta ibadet etmekten, ona kulluktan sakınmak müminler için olmazsa olmaz özelliğidir. La ilahe demenin bir değişik izahıdır. Tağut, Allah'a alternatif, Allah'ın hükümlerine alternatif olmak üzere ortaya çıkan her türlü ideolojiler, düzenler, kurumlar, kurallar ve şahıslardır. Başta şeytan olmak üzere şeytanın görevini üstlenen, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen her türlü yönetim, her türlü yönetici, her türlü zihniyet ve ideoloji tağut kapsamındadır. Dolayısıyla Kur'an, Tağut kavramını bu anlamda esas olarak kullanır. Allah'ın hükmüne alternatif olarak ortada bulunan her türlü anlayış, ideoloji, dünya görüşü ve bunları savunan insanlar hele etkin güçte ise, egemen konumdaysa ise para yönüyle, makam yönüyle, yöneticilik yönüyle, idare yönüyle insanlara etki edecek asalet ve benzeri yönlerle e, insanların tepesinde ise bunlara tağut denilir. İşte tağutlardan sakınan, ne yönüyle sakınan? ibadet yönüyle, kulluk yönüyle onlara sakınan, onlardan sakınan kimselere müjdeler ver diyor Rabbimiz. İnsanlar tarihin hiçbir döneminde firavunlara namaz kılar gibi, secde eder gibi ibadet etmemişler. Ben böyle bir şeyin direkt olarak yaşandığını bilmiyorum. Günümüzde de her türlü tağutlar kişilere işte benim önümde namaz kılın, rükû edin, secde edin demezler. İbadetler sevgili dinleyiciler kulluk olarak yansıyabilir. İbadet Kur'an'da şeytana ibadet şeklinde de Yasin suresinin 60. ayetinde beyan edildiği gibi... Onun emrine teslim olmak, onun hükmüne girmek, onun dediklerini yerine getirmek anlamında kullanılır. Dolayısıyla tağuta ibadet etmek, tağuta kul köle olmak, tağutun emirlerini yerine getirmek, tağutun hükümlerine boyun eğmek anlamında kullanılır. Dolayısıyla böyle bir durum kişiyi iman dairesinin dışına çıkartır. Allah'ın kulu olmaktan çıkartır tavutun kulu olan olmaya götürür. Allah'a ibadet eden mümin olma vasfını kaybettirir. tavuta ibadet eden onun askeri, e, onun kulu noktasına düşürür insanı. E, i̇şte e, mesela Bakara suresi 256-257. ayetleri e, hatırlarsak bu, bu ifade değişik şekilde vurgulanır. Kim tavuta küfreder? tavutu inkar eder? tavutu reddeder? Tağutun kafiri olur ve Allah'a hakkıyla iman eder ee, ve iman ettiğini ispat ederse o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur denilir. Dolayısıyla e, Allah'ın gökten indirdiği, bizi kurtarmak için indirdiği ipi olan Kur'an'a yapışıp, İman iddiamızda samimi olduğumuzu göstermek ve Allah'ın gökten saldığı ipe yapıştığımızdan dolayı yükseklere, yücelere, dünyada ulaştığımız gibi ahirette de yükselerek cennetlere ulaşmamız için tağutu reddetmemiz, onu inkar etmemiz, Kur'an tabiriyle ona küfretmemiz, onun kafiri olmamız, onu inkar etmemiz. Onun güzel vasıflara sahip olmadığını ilan etmemiz gerekiyor ki kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olalım. İşte Zümer suresi 17. ayette de tağuta ibadetten tağuta kulluktan kaçınıp Allah'a yönelen Allah'a hakkıyla ibadet ve kulluk yapan onun, onun emir ve yasaklarını tek uyulacak hüküm kabul eden insanlara müjdeler ver. Ee, onlar sözleri dinlerler hem e, müminlerin sözünü hem Allah'ın sözünü hem kafirlerin ve küfrün sözünü dinlerler ama en güzeline tabi olurlar kulaklarını tıkamazlar kafirler gibi hak karşısında hakkı dinledikleri gibi batılın e, doğru olma ihtimali olan iddialarını da onların tezlerini de duyarlar dinlerler çağına Sağır kesilmezler. Onların e, sözlerini de e, dinlerler. Ama en güzeline tabi olurlar. Ve sevgili dinleyiciler, sözlerin en güzeli Allah'ın sözünden başka olabilir mi? Ve men astaku kıyla Söz yönüyle Allah'tan daha doğru söz kimin olabilir? Dolayısıyla e, cuma hutbelerinde de Peygamberin hadisi olarak tekrar edilen ela inne ahsenel kelam dikkat edin başka değil sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır Allah'ın sözüdür diye hatırlatmalarda bulunulan ifade gibi Allah'ın sözüdür tabi olunması gereken en güzel söz işte müjdeler verilecek insanlar. Sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onları müjdele diyor Rabbimiz. E, dolayısıyla sözü dinleyip sözün güzel olduğuna inanmak müjdelenmeye e, kafi gelmiyor. Sözün en güzeline inanan, en güzeli Allah'ın sözü olduğunu kabul eden kimse ona tabi olmalıdır ki, onu yaşamalıdır ki kurtuluşa ersin, müjdeyi hak etsin. Zümer suresi 18. ayetin ifade ettiği için gibi. Bunun için sevgili dinleyiciler, insan daima her durumda la ilahe illallah'a muhtaçtır. La ilahe illallah'ın e, izahı olan bir yönetime, e, izahı olan bir ahlaki anlayışa, bunun e, yansıması olan ibadete ve e, la ilahe kapsamına giren bütün tağutları reddetmeye, bütün e, zalimleri, fasıkları Küçük görmeye, onları önemsememeye, onların kulu ve kölesi olmaktan kaçınmaya insan bütün hayatıyla muhtaçtır. Böyle yaşamak zorundadır. Zaten la ilahe illallah Allah'la yaptığı bir antlaşmadır, bir sözleşmedir. Ben sadece senin kulun olacağım, sadece senin sözlerinin en doğru, en güzel olduğunu kabul ederek onları yerine getirmeye gayret edeceğim sözü demektir. Eski peygamberler dönemindeki kavimler de yalnız Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur davetine e, muhatap oldular ve az sayıda insanlar bu söze inanıp öyle davrandılar ve kurtuluşa erdiler. E, yine peygamberimiz Sall sallallahu aleyhi ve sellemin e, kavmine ve bu arada Amcası Ebu Talibe de... E, ...onu söyle... ...onunla Allah'ın yanında sana şefaatçi olacağım... ...bir cümle... ...ne olur onu söyleyin... ...diyordu... ...la ilahe illallah'ı kastediyordu... ...o yüzden sevgili dinleyiciler... ...gerçek anlamın, anlamıyla... ...la ilahe illallah diyen... ...gerçek anlamıyla iman ettiğini ifade eden kimse... E, ...tabii ki cennete girecektir... ...dünyada güzel insan olma şerefine erecek... Allah'ın askeri olmuş olacaktır Zaten la ilahe illallah Bütün bu kapsamları ifade eder ee, Kur'an'ın tümünü kabul etmeyi Ve oradaki tavsiyelerin tümüne uyma sözünü içerir O yüzden la ilahe illallah diyen Zaten Müslümanca, mümince bir hayatı yaşayacaktır Ve böyle bir kimsenin hayatı da cennet gibi olacak Ahireti de ebedi cennete e, kavuşacaktır Evet sevgili dinleyiciler e, kafirler, zalimler, tağutlar e, kulluk olarak e, kendilerine secde edilmesini, rükû edilmesini istemeyebilir ama onlar itaat istiyorlar. E, onlar başka bir hükme, başka bir e, ilahi anlayışa boyun eğilmemesini istiyorlar. Firavun'un ben sizin en yüce Rabbinizim demesi... ''Benim sözümün dışında bir söz geçerli değildir. Benim çıkardığım kanunların dışında sizin boyun eğeceğiniz bir yasanız yoktur. Benden başka mutlak olarak korkacağınız, seveceğiniz, benden başka itaat etmek zorunluluğunu duyacağınız bir merci yoktur.'' diyordu. İşte günümüzün tağutları da belki farklı bir anlayışta değildir. Onlara itaattan, onlara ibadetten kaçınıp Allah'a yönelen kimselere müjdeler verilmesi... La İlahe İllallah'ın bir izahıdır. Zümer suresinin 17-18. ayetlerinde bunlardan bahsedilir. Sevgili dinleyiciler, iman amel konusuna bir giriş yapmaya çalıştım. Bu konu detaylarıyla işlenilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizin Allah'a verdiğiniz sözde samimi olduğunuzu gösterecek, tavır ve davranışlar sergilemenizi Allah'ın askeri Allah, Allah yolunda her türlü fedakarlığı göze alan onun savaşçısı olmanızı mümin olmanın bir izahı olarak gösteren bir davranış sergilemenizi temenni ediyor ona havale ediyor onunla onu hatırlayarak onun yardımına muhatap olarak kalın diye dua ediyorum sevgili dinleyicilerim